1899 numaralı konu Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamberi rüyasında görmesi. Evet, Hazreti Ali bir gün şunları söyledi: "Dün gece dostum Hazreti Peygamberi rüyamda gördüm. Ona kendisinden sonra Iraklılardan neler çektiğimi söyledim. Bunun üzerine bana yakın bir zamanda huzur ve rahata kavuşacağımı vadettiler." Hazreti Ali bu rüyasından 3 gün sonra şehit edildi. Ebu Salih şöyle anlatıyor: "Hazreti Ali bir gün şunları söyledi: Hazreti Peygamberi rüyamda gördüm. Ağlayarak ümmetinden çektiğim eziyetlerden şikayet ettim, bunun üzerine bana ey Ali, ağlama ve dönüp arkana bak buyurdular, dönüp baktığımda zincirlerle bağlı iki kişi gördüm ki büyük bir kaya başlarını parçalıyordu, daha sonra parçalanan kafaları yine eskisi gibi oluyor ve bu böyle sürüp gidiyordu, her gün olduğu gibi şehit edildiği sabah da Hazreti Ali'nin yanına gitmek üzere evden çıktım, ancak Cezzarayn denilen yere geldiğimde Hazreti Ali'nin şehit edildiğini öğrendim.